Alhamdulillah alladhi hadana li hadha sallallahu alayhi wa Muhammad. alayhi. Muhammad, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صلى الله على العظيم اللهم وفقنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا Adevăratul anumitul, doar Allah, doar Allah, doar Allah, doar Allah, doar Allah, doar Allah, doar Allah, doar Allah, doar Allah, doar Allah, eylesin. Amin. Allah, doar Allah, doar Allah, doar Allah, doar Allah, doar Allah, Veled, ey ul La Ey. Latekün minel amali muflisa. Amellerden müflis olma. Ne demek? Zahiri ilimlerle amelin işte, işte namazın, orucun, ibadetin, zikrin ne olmasın? Az olmasın. Yani hepten amellerden boş olma. Ya, zahiri amellere Önem ver Vela tekun mine lehvali hallerden Manevi hallerden de boş olma Ne demek? Batın ilminden de ve çıplak Olma. Hem zahir amelleri Yap. Hem batını Manevi sırlara vakıf ol Yani ne demek? Hem şeriatı yap. Hem hakikate er Şeriatın zahiriyle de Kalma. Zahiri Alimler bazı kere Tonuk olurlar. Manevi hallerden uzak olurlar. Seyrisülükten, manevi yolculuktan mahrum olurlar. Cezbeden, feyizden boş olurlar. Onların da çok va vaazları fayda etmez. Çok tesir etmiyor. Yani konuşurlar konuşurlar bir kişi namaza başlamaz. Çok uzun uzun anlatsalar da e, tesiri az oluyor. Ama manevi tarafı tasavvufu, tarikatı, hakikati cem edenlerin manevi ciheti kuvvetli olduğundan tesirleri fazla olur. Ve teyakkad, şunu yakinen bil ki, ennel ilmel mücerrede, amelden ve kalp huzurundan ve seyrisülükten ve tasfiyeden soyutlanmış olan bir ilim, ne yapmaz? adamın elini tutmaz. Yani yarın ahirette sahibini tehlikelerden kurtarmaz ve maksatlerine ulaştırmaz. Okumadık değil mi bunu? Misaluhu. Evet. Bunun misali. Levkane ala raculin bir adamın üzerinde olsa fi beriyyetin bir çölde sahrada iken aşara'tu <mizaluhu> esyafin 10 tane kılıç Hindiyetin yani Hint işi o zaman e, efendim Hindistan'dan demek yapılıyor kaliteli kılıçlar Hint işi oluyormuş da onun için Hint kılıcı diyor yani Arapça'da öyle geçiyor mühennet diyeniyor mesela demek Hint işi kılıçlar o zaman şeymiş revaçtaymış 10 tane kaliteli kılıç yani olsa daha başka silahlar da bulunsa Ee, yanında diyelim şimdiki işte tüfek tabanca vesaire ve kâne raculu adam da olsa şüce an e, böyle pehlivan adam olsa cesur olsa yani atılgan bir de iri yarı falan böyle bazıları gibi sadece kof bir şey değil iri yarılık değil bir, bir yerliler için derler de demeyeyim oralılar darılır bana diye göster çek derler göster milleti korkutur ama çek yani içi boş kof Efendim, bazı öyle olur insan cesur değil yani cesaret olmazsa da kılık kıyafet ne yapsın kalıp boş ama adam hakikaten cesur olsa ve ehle harbin harp ehli olsa yani savaşmayı bilen biri olsa anladım cesur olsa zahiri ilimleri yani donanmış Harp ehli olsa yani batıni ilimlerden de nasibi var. İşin şeyini de biliyor, sanatını da biliyor. Peki. Fahamele saldırsa, aleyi onun üzerine esedün bir aslan, mehibun böyle yani heybetli efendim bir aslan, yani adamı yiyebilir yani. Böyle bir aslan saldırsa, ma zannuke, şimdi sana soruyorum diyor. Ne düşünürsün? Lâtedvâl onca silah savuşturabilir mi şarrau aslanın şerrini mini o adamdan? Bilestigmalîha o silahları kullanmadan ve darbiha o kılıçları vurmadan. Şimdi size misal veriyor Mambuza'nın hazretleri. Ve minel malum, herkesin bildiği gerçek şudur ki en o kadar silah ve kılıç lâtedvâu aslanı da savuşturamaz. Efendi hiçbir tehlikeyi uzaklaştıramaz. İlla ancak bir tahrik hareket ettirirsen, sallarsan ve darbi vurursan, çakarsan ne yapar? E, şerri defedebilir edebilir. işte yine böylece levkara aracılın bir adam okusa, miyete elfi meseletin 100 bin, bin mesele okusa, ilmiyetin hepsi ilmi olsa şer'i olsa faydalı olsa ahirette kurtarıcı olsa cenneti kazandırıcı olsa cehennemden koruyucu olsa falan falan falan ben şimdi dua kitabımda dünya ahiret cennet kazanacak dünya kadar hadis var. Dünya kadar hadis var. Dualarımda mesela var. Ha bu şeyde İdrisiye'de, Ermani İdrisiye'de öbür kitaplarımızda ne kadar ilim var mesela. Bunların hepsi mesela şunu yaparsan şunu kazanırsın, şunu yaparsan cennette köşk kalırsın, şu, Hepsini efendim okusa ve eee تعلمها onları öğrense, güzel bellese ve allama onları öğretse, millete de vaziyet cenaset etse, konuşma yapsa, sohbet yapsa efendim Velem yamel ama amel etmese, bihaa. O'nla Allah amel etmese. Şimdi ben diyorum şunu şunu okursam, şu duan kabul olur. Ben bunu yapmadığım vakit sana ne kadar anlatsam anlatayım. Ben ona faziletine erişebilir miyim? Erişemem. Konuşan da erişemez, yazan da erişemez, anlatan da erişemez, ezberlenin de erişemez. İlla ne yapacak? La tufiduhu. Okudukları, öğrendikleri ona fayda veremez illa bil amel mutlaka onu amel edecek, yapacak ama şimdi tabii ki ben bunu amel edemiyorum yani etmiyorum da inadına gibi olmasın, etmiyorum demeyelim edemiyorum yani felan ben bunu dinlemeyeyim mi, okumayayım mı meselesine gelince ben burada şerh getiriyorum mutlaka öğren, dinle, oku amel edemiyorsan da çünkü neden e, amel etmen içinde ilk yol nedir yine okumaktır öğrenmektir dinlemektir bilmediğin vakit amel etmene hiç imkan yoktur bilirsen yine en azından amel etmen için bir kapı açılmıştır dolayısıyla sen yine sebebine sarılmak bakımından ben bununla amel edemeyeceğim diye o ilmi ne yapma bırakma o bir tarafıdır yine bir kanadı ilim tarafıdır. E şimdi bu ilimsiz amel olmaz onun için. Ama burada neyi anlatmış oluyor? O talebe tabi ilim tarafını bitirdiği için ona neyin üzerinde vurgu yapıyor hep? Amel üzerine vurgu yapıyor. Ama bizim noktamıza geldiğimiz zaman biz muhatapları olarak bize amelden önce bir de ne vurgusu yapmak lazım? İlim vurgusu yapmak lazım. Çünkü bizim en büyük zafiyetimiz şu anda nereden? İlim eksikliğimiz var o talebesine yazdığı eyyüel velet dediği ey ol dediği zaten yutmuş ilimleri yutmuş adama söylüyor bunu e bize konuştuğunu farz edersek bize evvela biraz da ilimden bahsederdi çünkü ilimsiz amel olmaz o en azından ilmi hazırdır yani onun silahı var kullan silahı diyor bizim tedarik yok bizde silah yok bizde şu anda silah yok aslan çıksa karşına E şimdi adamın on tane kılıcı varsa, şu da silahı varsa kullanma imkanı var demektir. Kullanır, kullanmaz kullanamaz, cesareti şey olur, panikler onlar ayrı bir şey. Ama kullanma vasıtası var. Biz de şimdi, e, şimdi ölsek, Azrail Aleyhisselam karşımıza çıksa, Münker Nekir suale başlasa, bizim e, efendim çuvallamamız, e, paniklememiz çok mümkün ve muhtemel. Neden? E, i̇lim sebeplerini hazırlamamışız silahımız yok. Yani şimdi oradan gidince e, biraz kendimize döndürelim işi. Değil mi şimdi bizde? maalesef okumuyorsunuz. Abdest Risalesi yazdım. Kim okudu? Namaz İlmal yazdım. Kim okudu? Oruç yazdım. Kim okudu? Hacca Ömre'ye gidip gidip duruyorsunuz. Kim okudu? Okumuyorsunuz. Okunan da kafada kalmayabilir ama en azından okuyacaksın tekrar tekrar meseleleri abdeste ne kadar yanlışınız var biliyor musunuz yani ben rastlıyorum belki yanımda alırken falan hani sizden biriniz hakkında konuşmuyorum millete bakıyorum yani camiye benle girecek cemaate adam şimdi çok kuru yer kalıyor gusül meselesinde çok sıkıntı var evhamlı olun demiyorum ama yani kuru yer kalma ihtimali çok kuvvetli. Üç kere yıkamayı iki kereyi bıraktık. Bir kere bile su değmeyen noktalar kaldığını görüyorum. Abdeste, yani şu dirsekler falan o topuklar, ayak topuklarına kadar işin çıkması falan çok fena. Yüz acayip bir şey. Yüz de mübarek engebe. Kaç tane engebe var? Oradan giriş, buradan çıkıntı, oradan girildi. Tamam kulak şey yok ama bu kulakla bu ara bu ara var saç başlarından, saç bitiminden efendim bu, bu yüzün haddi var, hududu var, sınırı var. Böyle şap diye atıyor. Ne geldiyse. <gülüyor> bir de burnu falan da uzunsa, uzunsa, müşahedeli ise falan o bir tarafı zaten öyle engelliyor. Ya bir bakacaksın da o varakadan pat diye atıyorsun. Buraların kaldı da. Şuraların kalıyor. E, e sakalı olanı hilallama var, şu var, bu var. Ya abdestten, taharetten, ne bileyim, gusülden imtihan verilemeyince bu ne olacak ya? Bu ne olacak? Daha silah yok ki kullanmaya bakalım. Silah yok. Ondan geri gel. Abdestten, taharetten, gusülden, namazdan gidiyoruz da daha geri gel gerberi itikat. İtikat. Şimdi bu derslerden sonra inşallah itikat dersi başlayacak. Mecburen ne yapayım millet beğenmiş beğenmemiş Gülmüş ağlamış ne yapayım yani şimdi ben de ölüp gideceğim Arkaya bir eser bırakalım Yani millet bir ehl itikadı dersi dinlemesi gerekiyor Yani millet o deccal'dan bahsedersen O ar, ye arz ye'ecüç me'ecüç O şey Üç boyutlu dört boyutlu sanki sinema oynatıyoruz burada Böyle bayılıyorlar o dersleri İşleri güçleri O git e-mail atıyorlar ya o teketeklere şuralar Ben çıktı lan. İşleri, iş gışleri, dahabetülar nereden çıkacak? Bilmem yeyçiç mevcut nereden çıkacak? Ya sana ne ya? İnan, iman et. Allah'a sığın, geç git. Gelmiş demiş Şerif, Nasrettin Hoca'nın tabutun önünde mi gitmek cevap? Hoca even arkasında mı gitmek cevap demiş. İçinde gitme de neresine gidersen git evladım demiş. Yani şimdi sen tabuta girdikten sonra öbürü önünde mi gitmiş? Onu o sorar zaten. Sen içine girme de. Yani sen şimdi kıyamet büyük alameti, tamam onlar da itikada giriyor. İtikada giriyor ama detayları çok seviyorlar. Uuu, dağabbenin suratı nasıl, ibiğin var mı, kuyruğu var mı, böyle hep şeyler, meraklı insanlar. Ama sen şimdi görsen, daha kıyamet alametlerine çok var, e sana kabirde sual var, sorgu var, çoğumuz zaten onları göremeyeceğiz, inşallah da göremeyiz, ya tehlikeli şeyler. Tehlikeli şeyler son alametler hele çok tehlikeli. Hep şimdi e, daha önemlisi itikadi konular. Allah Teala'nın sıfatları, Allah Teala'nın zatı Allahu Teala. Efendim hakkında düşünülmesi caiz olanlar, hakkında düşünülmesi caiz olmayanlar, Allah Teala kader meselesi vesaire vesaire. Amentü yani. E, bunları konuşacağız inşallah. İşte bir şeyler bırakalım, yetiştirelim millete sefer bırakalım. Onun için itikatta da zaten hiç amel de yok. Yani sade inanmak. Bu kadar da kolay. Ve lakin şimdi zaten tarif edecek mübarek nasihatlere, nasihatler bölümünde onlara da söyleyecek. Ama biz şimdi biraz daha geriden geliyoruz. Yani demek istiyorum. Buranın bile muhatabı şu anda değiliz. Çünkü bu 10 tane silahı olup da kullanmayana söylüyor. Bizde bir tane daha silah var mı yok mu şeytana karşı, nefse karşı, düşmana karşı, kafire karşı? Bunun derdinde olmamız lazım. İlimde çok eksikliğimiz var. Sizin de kitap okuyacağınız yok. Onun için mecburen artık bu sohbetlerle bu ilimleri vereceğiz. Artık ne yapalım? Cemaat azalırmış. Efendim, hoca artık güldürmüyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor, siparişe göre konuşmuyor falan, hiç alakadar etmez. Yani biz burada bu dersleri kalan ümmet için düşünüyoruz. Artık bu kayıtlar, Allah bir mani vermezse 50 sene, 100 sene, 200 sene saklanıp korunacak teknoloji gelişti artık. Onun için ona göre hareket etmek durumundayız. Kusura bakmayın, sizi güldüreceğiz diye, sizi keyfinizi getireceğiz diye, el alem itikadını bilmiyor, Onlara ders vermemiz lazım. Eski kuvvetimiz de yok. Her gece başka bir yere çıkalım. Gidelim gezelim. Yok o kuvvet. Olan kuvveti en mühimlere harcayalım şimdi. Hizmet ileride kaldığı zaman her dakika aynı dersi yapamayız ama o zaman da deriz ki işte şurada şu seri var bu dersi dinle. Şimdi milletin eline itikat dersleri olarak bir ders veremezsek o zaman nereden dinle diyeceğiz? Onu yapalım o sonra biz başka konulara geçeceğiz. Rahman. En istediğim konulardan birisi şey, büyük günahlar serisi. Onları yapmak lazım. En istediğim konu ölüm, e, ölümle ilgili ölüm halleri, kabir halleri, cennetin halleri, cehennemin halleri. Bunlar da bayağı bir birkaç senelik ders kitaplarımız var. Böyle sıralı dersler yapmakta fayda var. Siz efendim devam ettikçe çok şeyler öğreneceksiniz. Ama her detayda burada konuşulmaz. İtikatta konuşulabilir de. Amelde teferruat fıkıh çoktur. 13. bir de herkesin başına her şey gelmez İlgilisi var ilgisizliği var Biz teşvik ederiz Şu mesele şuradan öğrenilir vesaire Ondan sonra o işle ihtiyacı olan ticaretle yapan ticaretle ilgili bir kitap okuyacak Zekat vermesi gereken Efendim nikahtır evliliktir talaktır Onlar da hazır hemen hemen Yani herkes O meseleyle muhatap olan o meseleyle ilgili ilimleri inceleyecek artık Ne yapalım Teşvik edelim Ve misaluhu, bir misal daha vereyim, diyor. Levkâneli ruculun harâratun, Bir adamın harâreti olsa, hararet Arapçadır, Türkçeleşmiş. Yani sıcaklık artmış. Ve maradun safraviyun, Bir de e, safra efendim, hastalığı olsa, e, Safra, burada Türkçeleşmiş artık. Yani safra kesesi de diyoruz, Aslında Arapça bir kelimedir o da. O safravi hastalığı olan da tabi, Ağzı acı olur onun. Yani safralı derler ya ağzı avu gibi herhalde artık kendim içinden, içinden ağzına mı geliyor neyse. Şimdi bu adamın efendim eee <gülüyor> ilacı ilacı neyle olacak? Biz eee sekencübin Sekencübin neymiş sekencübin? Balla sirke karışımından yapılan bir Terkip Onu da ilaç olarak söylüyor yani tıbbi bir bitkisel ilaç olarak söylüyor. Efendim, bir de vel keşkaplan olur diyor. Bunlar, e, safra hastalığıyla harareti, yani demek vücutta harareti indiren e, ve safrayı düzelten ilaçlar. Keşkap neymiş? Keşkâb arpa suyu. Demek onların tedavisi işte arpa suyuyla, öbüründe bal ve sirkeli şeyle, lan hasıl olur. Ama Felia, jacelu, yasulul, yahsulu, olmaz elbur'u iyileşmek ve şifa Illa jacelu, ancak o O kullanırsan, jacelu, jacelu, jacelu, jacelu, jacelu, yaparsın. jacelu, Dizersin jacelu, jacelu, jacelu, jacelu, jacelu, jacelu, jacelu, bunu kullanmazsan, jacelu, sana fayda gelmez. Onun için illa bilgini işleteceksin. İlmini amel devresine sokacaksın. Bildiğinle amel edeceksin. Burada bir Farsça beyt almış. Efendim ne diyor? Germeydühezar rıtlı peymayı tameyn ne gori ne başedet şeydayı. Tabii İmam Gazali Hazretleri'nin de Farsçası da kuvvetli. Diyor ki Evendim. Yanında en kıymetli, en kaliteli, en eski şaraplar da olsa, şairin sözü: içmeyince sarhoş olamazsın. Ya ne demek istiyor? Bu şiir, edebiyattan bir şey getiriyor. Bazı böyle şiirler falan, vazla nasihatte istimal edilir. Evliya Allah alimler tefsirlerde de çok şiirler geçer. Bazı şiirler. Efendim tabii ki e, Cahiliyet dönemine dair Olabilir e, Mühim olan ifade ettiği mana Ve kıyastır teşbiste hata yok Demek istiyor ki ilmin ne kadar çok olsa da amel etmeden Fayda göremezsin Tabi ki e, Burada e, Şu da Anlaşılmasın e, Sade ilimle uğraşmayın E, manası da anlaşılmasın. Çünkü neden? E, ne dedik? Bazı şeyler, insan kendi amel edemese de onu öğrenmesi, onu öğretmesi ondan. Var mesela adam kendi e, zekata tabi değil. Nisabı yok, zengin değil, hoca. Ama zekatla ilgili meseleleri anlatır. ya bu amel edemez ki zekat. Zekat verecek durumda değil. Ama onu öğretmesi gerekmez mi? Faydalı değil mi? Sevap değil mi? Anladın. Haçla ilgili vaaz edersin, Ümre'den... Kendin gidemez. E gidemeyebilir adam imkanı yoktur, şus yoktur, busu yoktur. Yani yapamadığın şeyi anlatma manasını da ters anlamayalım. Hatta bazı hadis-i şeriflerde ne diyor? Sen yapamasan da anlat, anlatmazsan iki günah, anlatırsan en azından bire, bire iner. Niye bire iner? Çünkü millete vazetme sorumluluğunda var. Emri bin maruz sorumluluğunda var. Ha ne kadar tesir eder? az tesir eder, hiç tesir etme o ayrı bir şey ama bildiğini öğretme sorumluluğun düşer amel etmek ayrı bir sorumluluk olarak kalır bazısında da amel etme imkanın yok He, o zaman yani şimdi günde şu kadar e, şu ismi şerifi okursan şu fazileti var e bunu dersin e, kendin okuyamayabilirsin canım Allah Allah belki onu duyan amel etse oradan da bir hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir Haddi, da, lua-l, haide, kiafa, ali, ordan tabir, keshvik ten dena partson, mujda alor sun. Fazul lui, alimi, aleli, abidi, haddi, shirtenu, alimi, abit ten ustul lu. Kiafa, adnakum, benim, si zi nena șana, zdan ustunum, Ben sizin en etnanızdan ne kadar üstüneceğim, alim abitten o kadar üstüne. Şimdi burada da alim sırf bilecek de hiç ibadet yapmayan, abid de sırf ibadet yapan. Böyle de mana verilmiyor. Ya nasıl mana veriliyor? Alim ibadetlerinde yapıyor fakat ilim üzere yapıyor. Abid ise cahilin sofusu meselesinden ilimsiz yapıyor. İşte bilerek ibadet yapan Bilmeden yapandan ne kadar üstün benim sizin en aşağınızdan üstünlüğüm kadar üstün. Bunu demek istiyor. Ee, yoksa tabii ki sadece alim hiç amel etmiyor. Öte taraftan adam sabah kadar ibadet ediyor. Bu alim o ibadet edenden üstün anlamına da gelmiyor. Çünkü alim de ibadet etmese Allah'tan uzaklığı artar. Ancak ibadetlerden de maksadımız nedir? He? farzlardır, vaciplerdir yani mecburi olan ibadetlerdir Tabii ki sünnetler müstehaplerde buna girer mi? girer amma ve lakin mesela fıkıhta ne diyor ee, eğer fıkıh ilmiyle e, bir şeyle uğraşıyorsa, yazdırıyorsa yazıyorsa şeyi falan fetva sorana cevap veriyor, millet gelmiş falan o zaman sünneti bile namazın sünnetini bile kılmasa müsaade veriyor Niçin? Yaptığı iş yani o arada yetiştiremiyoruz. O cemaat farza duracak. Duruyor. O arada orada birisi de gelmiş bir sual soruyor. O da fıkıhçıdır fetvasını veriyor. O adama fetva vermesi daha önemli. O adam geçti gidecek. Anlatabiliyor muyum? Bazı meselelerde. Şimdi e, onun için herkesi de her şeyle kıyas yapmayın. Yani bazı alimlerin her hareketlerine bakıp da efendim aa bu nasıl alim ya? Ne oldu? Ben kuşluk 12 rekat kıldım, adam 2 rekat kıldı. Ya 12 rekatı senin 12'nden üstündür. Veya kılmadı. Ya farz değil vacip değil. Diyelim kılmadı. Neyle uğraşıyor? Uğraştığına bak. Eğer yemek içmek, yatmak, keyif etmekle uğraşıyorsa tamam. Ama ilimle uğraşıyorsa o anda ilimle uğraşan adam eftal bir iş yapmış oluyor seninkinden. Sen nefsine çalışıyorsun, o ümmete çalışıyor. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım önüne gelen hemen hocaları da beğenmemeye başlamayın. Kendiniz biraz hemen sarığı sarıp cüppeyi de giydiniz mi Halep müftüsü gibi dolaşmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra hoca da beğenmiyorsunuz ya. E sen şimdi e, efendim e, takva sahibi, ilim ehli, amel ehli güzel hocalarımız var. Bu hocalarımızın da hemen aa teheccüdü kaç kılıyor? İşraa kaç kıldı? Böyle şey gibi de, müfettiş gibi de milleti kontrole başlamayın. Ne yaptı şey? İmam Muhammed olacak herhal. İmam Şafii ile meselesini anlatıyordu mesle. Bir akrabalıkları da var. Gece geldi, efendim, misafir evinde, odada yatağı serdi ona. Onda kızı, yani İmam Şafii'nin kızı olacak herhal. İmam Şafii de İmam Muhammed'den ilim öğreniyor. İmam Muhammed İmam-ı Azam'ın talebesi ama İmam Şafii'nin de hocası. İmam Muhammed olmasa İmam Şafii ben olamazdım diyor. Çünkü İmam Muhammed'in kitaplarından yayıldı. İmam-ı Azam'ın çok kitabı yok. O sadece ilim verdi onlara. Kitaba döken İmam Muhammed direkt seriye. E o kız da o zaman duymuş İmam Muhammed falan mesela. Koca müçtehit geldi falan. O, o sabah kadar hiç uyumayacak diye hesap yapıyor. Anahtarlar oldu. Eskiden kocaman anahtarlar var ya. Delikli böyle. Anahtardan onu izliyormuş. Odada ne yapıyor diye. Hatta kandilde yanıyordu demek ki falan. Kalkmış, iki rekat kılmış tehtüt, yatmış. Ubudun yatmış sırt üstü. Sabaha kadar. O kız da gidiyor İmam Şafii'ye yani babasına veya neyse işte. İkide biliyor ki, ya amma ediyordum bu adamı diyor ya. İki rekat kıldı, yattı aşağı. Hani benim de hocam ustamız, müçtehit şu bu ya Sabaha kadar yatıyor ya. Ya kızım sana ne? Allah Allah yoldan gelmiştir yorgundur şudur budur falan. Allah Allah teheccüd farz değil ki ya. Kılmış iki rekat zaten. Zaten iki rekat kılsan sünnet yerini buluyor. Falan falan. Oho üç saat kılacak ayakları şişecek. Hani sünnete göre falan tam şirin. Neyse bekledi bekledi sabah namazına doğru oradan kapının deliğinden kolladı kolladı sabah namazı olunca da kalktı ta da işte öbür arkadaşlar da bir cemaate kalktılar abdest almadan namaza durdu aa dedi bu hepten olmadı ya <gülüyor> niye ya sabaha kadar yattı ya kontrol ediyorum ediyorum hep yatıyor ya E kalktı abdest almadan e kızım sen anlasana ki abdesti bozmadı e abdesti bozmadı da niye yattı Biz de olsak yasta yarım metre kala uyuyoruz. 3 saat uzanıp da uyumamak mümkün mü bizde? Biz ayakta uyuyoruz zaten. Yatakta haydi haydi uyuyoruz. E peki ne yapacağız? Bu mesele nasıl çözülecek? E işte mübarek hemen keramet gösterdi. Onların da o kadar merak ettiğini zahiren bilmeyebilir. Ne biçim kız kontrol ediyor kapının şeyinde? Efendim dedi gelin bakalım. İmam Şafii de çok ibadet eder. Üf. Yani mübarek hem müçtehit tabii hem yer işlerini de yapar da. Yani Ramazan'da 60 hatim okuyor. Günde 2. Günde 2 hatim. Onun İmam Şafii'nin de ibadeti çok dillere destandır. Allah Teala. Başımız tadi Şimdi e, kızı da ondan alışmış. Onun da hocası gelince u buna kadar ediyor diye zannetti. hayal kırıklığına uğradı. Ama tabii o tazim ediyor İmam Şafii ona hocasına. İmam Muhammed dedi ki ''Bak dedi sen dedi sabaha kadar namaz kıldın teheccüdü'' O biliyor onu tabi hep kıldığını Evet Allah kabul etsin tamam Sen dedi nefsine çalıştın dedi Ne demek nefsine çalıştın sevabı kime yazılıyor? Kendine Ben ne yaptım dedi Ben de dedi şurada sırt üstü uzandım geceden sabah namazına kadar ümmetin meselelerinden, kıyamete kadar milletin karşılaşacağı olaylara karşı bin tane ayet ve hadisten, ayet ve hadisten bin tane değil, ayet ve hadislerden bin tane fıkıh meselesi çözdüm dedi. Peki, niye sırtüstü yatıyor? Peygamberler de vahiy geldiği zaman sırtüstü yatarlardı. Beynin en iyi çalışma, verimli çalışması sırtüstü yatarkendir. Çünkü otururken Beyin vücudu ayakta tutmak için bir takım efor sarf ediyor. Az da olsa o beynin kapasitesini düşürüyor. Sırt üstü yattığı zaman tam telakki ediyor, meseleyi kavuruyor. Yani peygamberler de gelen vahyi ezbere kavramak için sırt üstü uzandıkları oluyordu. Ümmetin başına gelecek meselelerden ayet ve bazı bir ayetten on mesele, kırk mesele, yüz mesele çıkarır tabii. Bin tane fıkıh meselesi çözdüm diyor. Bin tane fıkıh meselesi. Biz Sırt üstü yazsak Bir iki mesele düşünsek Üçüncüde sayıyı şaşırtırız İki mi çözdüm üç mü İki mi üç mü Ya dört dekatı kılıyoruz da Sekiz mi kıldık diye şaşırıyoruz ya Ayaktayken Üç dört derken Gidersin Zaten nasıl uyumayacaksın Tesbihle say bakalım yüz kere Yüz tane kulu Allah sen desen Yüzü bulmadan hepiniz uyursunuz be Tabi İşte bu. Adamlar böyle adamlar. Ama sen şimdi kapının deliğinden bakarsan yatıyor. Onun için herkese de kafamıza göre mana vermiyor. Hastalığı olabilir. Mazereti olabilir. Başka bir mühim bir rabıtası, murakabesi o anda hali olabilir. İlla senin gibi 4, 8, 12, 15 kılamayabilir. Anladın? Yani alimlere bakış açımızda Eğer ki ilmiyle amel eden tabi ehli sünnet bir alimse hikmete mebni olsun. Hikmeti vardır. Bir mesele vardır. Benim bilmediğim bir husus vardır. Böyle olsun. Hemen efendim böyle karalama şu bu olmasın. Arabada sünneti kılar gelir. Cemaati bekletmeyeyim diye. Ondan sonra cemaat bekler. Hadi farza duralım der Aa bu hoca sünnet kılmıyor. Ya arabada sünnetler kılınıyor. Arabada sünnet ama cemaat beklediği için arabada kılar. Trafik tıkanmış. Gelirken arabada kılar. Sünneti farzla da cemaata et. Öyle mi şimdi? Ama sen şimdi hemen sünnet kılmıyor bilmem ne. Böyle manalar verme. Suizana girer, kötü düşünceye girer, iftiraya girer. Luhumul ulama meshumetun. Alimlerin etleri zehirlidir. Kötü işler gelir başına. Ne gereği var kardeşim? Hüsne zannet zaten bütün kullara hüsnü zannet sadece hocalara demiyorum ama alimlere haydi haydi hüsnü zannet bütün müslümanlar birbirine ne yap hüsnü zannet sünneti kılmadı çıktı belki evinde kılıyor aslında sünnetleri evine gidip de kılmak da sünnet e belki evinde kılıyor adam bu adam sünnet kılmıyor falan böyle yapmayın yani suizanlarda bulunmayın evet şimdi Tabii ki ilim haddi zatında maksut değildir. İlim gaye değildir. İlim vesiledir. İlim amele vesiledir. Bilmek niçindir? Tatbik içindir. Tatbik edilmeyen ilim. Demin demene anlatıyorum, misal veriyorum mübarek. Amelsiz ilim muteber olmaz. Musa aleyhissalatü vesselam Hadır aleyhisselam'dan vasiyet istediği Ayrılırken biliyorsunuz İşte üç mesele var ya on sonra sabredemedi dayanamadı Kur'an-ı Kerim'de Keh suresine geçe ayrılırken dedik artık görüşemeyeceğiz ee, keşke hani devam edebilseydik ama işte ben sabredemedim dayanamadım sen de şart koştun üçüncüde artık ben yine dayanamayınca bu iş ayrılıyoruz bir vasiyet bana nasihat ne buyurdu Hz. Ali La tattub ilmeli tuhaddibe vattub li bi ilmi anlatmak için talep etme, amel etmek için talep et. Çok önemli. Şimdi mesela e, siz de buraya geliyorsunuz, beni dinliyorsunuz veyahut da diğer hoca efendileri dinliyorsunuz veyahut kitap okuyorsunuz. Ha burada niyetimiz ne olsun? Amel etmek olsun. Ama bazı insanlar nedir? Onu kavrayayım, onu hemen ortaya atayım, kimsenin bilmediği bir şeyi söyleyerekten hava atayım. İşte bu çok tehlikeli bir şey. Bak ben neler biliyorum demek için, efendim, cahilleri susturmak için, alimlere hava atmak için, bu meseleyi gördünüz mü siz ben gördüm falan demek için olursa, bu ahirette de ne yapmaz? Adamı kurtarmayacağı gibi Allah muhafaza başına da bela açar. Evet, sonunda da Musa Aleyhisselam hazır bulmuşken dedi, bir de dua buyur. Biliyorsunuz üç meseleden ayrıldılar. Duasında dedi, يَسَّرَ اللّٰهُ لَكَ Allah sana ibadetini kolay etsin dedi. Amin. Bu da büyük dua. Hızır Aleyhisselam'ın duası hepimizin üzerine olsun. Allah'ım hepimize taatını, ibadetini, zikrini, şükrünü müyesser eylesin. Amin. Amin. Allah'ım bütün hayırlara ve razı oluşturuyorlar. Muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allah'ım bütün kötülüklere, haramlara, şevetlere, razı olmadığı işlere karşı bizleri soğuk eylesin. Amin. Amin. O işleri bize zor eylesin. Amin. Amin. Amin. Bak Yine bir dua aldınız Evet Amin Cemaatin amin reddolmaz Cemaat var Cemaat bir araya geldiği için Allah için Asla reddolmaz Şimdi Nereye geldim bu Ey velet ey evlat Velev kara'tel ilme Sen ilim okusan Miete senetin yüz sene Ve cemaate toplasan Elfe kitabin bin kitap telif etsen, yazsan, yazdırsan bin kitaplık ilmem, yani bin cilt kitaplık ilme sahip olsan ki var alimlerden. bin cilt kitap yazan var yani. Düşünsene bu bunu yazdığına göre hepsi ilminde. La <gülüyor> tekunu asla kabiliyetli olamazsın. Ve la asla layık olamazsın. Bir Allah teala. Allahu Teala'nın rahmetini hak edemezsin, kazanamazsın. Illa bil amel Ancak salih amel işlersen kazanırsın Allah. Görüyorsun Ne kadar amelin üzerine vurgu vuruyor Amelsiz yok Resulullah sallallahu acihi ve sellem Tabi ki fazlu kerem olmadan Yine rahmeti kazanamayız ama Fazlu kerem kime? Amel edenlere Rahmet kime? Amel edenlere Ama ben amel ettim de kazandım dersen Yine kaybettin İlla bir yerden çuvalı deldireceksin ya Ben amel ettim de kazandım dersen yine kaybettin. Çünkü neden? Amelin kabule şayan mı belli değil. Amelini düzgün yapabildin mi belli değil. E, amel ettin de amelin içinde kaç tane fesat var? Ya. Bir de tarikat ı Muhammediye kitabının okunulması lazım? <gülüyor> İmam Virgibi. Yani ne meseleler? Müfsitler, bozanlar, fesatlar, afetler, afatlar, fitneler. Ne afatlar var? Mesela? Ya. Bozucu şeyler. Kalbin afetleri kalbin afetleri nedir? Şu havada ne diyorsun fırtına mesela, afat, afat var tufan uu, çatıları uçuruyor arabaları kaldırıyor vuruyor afat da kalbin afetleri var tek tek inceleyeceksin bunda bir ders yapmak lazım yani seri haset riya kibir gurur ucup bunlar ne birbirinden de farklı şeyler ha hepsinde farkı var kibir başka kendini beğenmek başka büyüklük laslaması başka iftihar başka gösteriş başka hepsi kıskançlık başka falan. Hep bunlar. Afat. E sen amel yapıyorsun ama bunun dünya kadar afatı var. Yani tohumu ektin. Ürünü aldın. E şimdi ürünü korumak meselesi de var. Dalındayken gidiyor. Bir afat bir don vurdu. Sebze gitti. Meyve gitti. Sel geldi. Soğuk geldi. Zamansız kar yağıyor bazı. He? Çiçek açıyor meyvelar. Bahara, yalancı bahara aldanıyor. Ondan sonra bir kariyağı üstüne hasat gitti. Amelde, amelinde nesi var? Zayi etmemek için çareleri var, afetleri boz. Sabah namazından sonra mesela, işrak namazı arasında dünya kelamı konuşsan dilin afetidir diyor. Bu dil işte konuşmayacak. İki namaz arasında konuşmayacaksın. Farzla sünnet arasında konuşmayacaksın. Sevabının fazla olması için yani. Namaz bozulmaz da, aralarında Evvabi namazı işte 6 rekat 12 senelik ibadet sevabı ama Arada konuşursan dünya kelamı Gitti O sevap gitti yani Namaz bozulmaz ama Afatlar var yani Amelin de nesi var? Korunması lazım Kalpteki afetlerden ayrı Zahir görünen afetlerden ayrı Amma velakin. Tabii ki Kurtuluşun medarı Kitap ve sünnetle Amel etmek Yani ayet ve hadislerin buyurduğuna göre hareket etmektir. Amelsiz bu işin çıkarı yok. Yani Hasani Basri Hazretleri'nin sözüdür. Talebul cenneti bile amelin zenbun minezzunub. Amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır. Adam iki de beni ya Rabb bana cenneti nasiple. 5 vakit kılmıyor. 5 vakit namaz kılmıyorsun cennet istiyorsun. Bu nasıl saçmalıktır ya? Ne saçmalıktır? E miyim kardeşim amel et öyle işte yani dolaşıyla bazı kere tabi cennet, cennet bazı kere değil her sohbette isteriz cennet istemeden namaz cemaati bırakmam ben ve lakin e, burada tabi bir amelimiz de var mı namazlarımızı kılıyoruz abdestimizi alıyoruz taaretimiz var gustümüz var haramlardan mümkün mertebe sakınma çalışıyoruz e bir de geldik sohbete bir de vaaz dinliyoruz bunlar hep amel işte şimdi şurada oturmanız amel İlim meclisindesiniz e bu ameli. Amelden sonra ya Rabbi cenneti istiyoruz. Olur mu? E olur. E sen şimdi ye ye ye ye. Ayranları iç, şunları iç, bunları hiç. Meyveler ye, bilmem ne, Aç ellerini Ya Rabbi cenneti nasip eyle. Tamam da yani şimdi mübarek. Amelden sonra. Ha, ama bizim yemek duasında var. Ha, yemek duasında var. Başında ne var? I-am văzut ne var? în <gülme> zonă. Alhamdulillah. Și apoi, alhamdulillah. Alhamdulillah, i ve țapmănat, ve a ve i ve îmbrăcat, ve a min I-a ve I-a avânat. ve niciun paholul nu a avut putere de a ne aleyna nimic. Mă l-a câfânat. Alhamdulillah, I-a nămuat pe noi. A Alhamdulillah, o-NASUR ALLAH MEJİRNÂ MINEN Sen bu kadar hamd edersen peşinden cehennemden kurtar dersin Çünkü hamd nedir? Amel dua duanın en üstünü nedir? Elhamdülillah Elhamdülillah'tan daha üstün dua yok Allah'a hamd et ama bilirsen E sen Esbega demek? Nimetlerini bize tamamlayan Allah'a hamd olsun Şöyle böyle Tabi hadislerden alınmıştır Ali Aydar Efendi babamızın da bir sıralaması var Onda ama hepsi hadislerde mümferit olarak Hep hadisten alınmış. En büyük dua En büyük hamd Elhamdülillah alâ sâbih-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Bir şey için şimdi tam unutmuş olabilirim Şu iş olursa veyahut da birisi işte Müfreze gitti de Harpten selametle dönerseler yani Allah'a En büyük hamdi yapacağım Sahabe de meraklandı bekledi. Müfreze de selametle geldi. Baktılar beklediler şimdi netice acaba, acaba? Zannediyorlar ki kaç saat saydıracak dua. Resulullah dedi, elhamdülillah ala sabihe ni'millah. Dedi tamam bir şey yok. Biraz durdular sahabeden bir dedi ya Resulullah çok yani en üstün en büyüğünü yapacaktınız ya falan. <gülüyor> Resulullah burada vurdu? Yapmadın mı? <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> elhamdülillah hala birilla Allah'ın tamam tas tamam nimetlerine karşı elhamdülillah en büyük hamd budur diye ben biliyor muyum sen o hamleri o dua yaparsın peşine de cennet istersin cehennemden sığınırsın yine bir hamdin peşine yapacağız direktkman olmaz namazdan sonra bile direkt dua yapsan sünnete uygun değil başına ne diyorsun sübhan Arab bir el peşine ne diyorsun Ve yok, yok, yok, yok. Yani. El rabbil şey de ani, peșinetul ăsta, 2.000 de ani, Murselin. Muhammad ăsta, ăsta, ăsta, ve ăsta, ăsta, ăsta, yok. ăsta, yok. ăsta, yok. ăsta, yok. ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, İnsan elle Allah'a hamd edecek, salavat edecek, ondan sonra bir şey isteyecek. Direkt man istenir mi ya? Ayıp. Edebi var şeyin, duanın edepleri var. <gülüyor> Şimdi amelin şart olduğu hakkında ayet-i kerimeler okuyor. Ke kavli teala Allah Teala buyurdu. Kemal Allahu Teala Rabbimiz ne buyurdu? Vel insani illa ma İnsan için kendi gayretinden başka hiçbir şey yoktur. Ancak kendi yaptığı kendinedir. Bu ayet. Ha, yine ayet-i de var. Evet. Şimdi Femenkale her kim derse ki inna adil ayete bu ayeti kerime mensukatün hükümsüzdür. Yani bunun hükmü kalkmıştır derse. Şimdi hükmü kalkmıştır meselesini şuradan söyleyeyim Bu ayet ne hakkında biliyor musun? İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti hakkında. Geriden İbrahim Aleyhisselam geliyor. Ve İbrahim ellezî vefâ Emlem Yunabbi bi ma fi suhufi Musa ve Ibrahimel ladi yufaa. El la tejru vazratu vejru kharav, el lil ve yura thumma el Yani geride diyor ki Musa'nın ve İbrahim'in sayfelerindeki ilimlerden haberdar edilmedi mi insan? O yani Musa ve İbrahim aleyhisselamın sayfalarında geçiyor bu. Bizim ümmeti alakalı ne kadar ediyor? Şimdi bu eğer ki başka bir ayet hadis gelmezse ayet ve hadislerde geçmiş ümmetlerden bize nakledilenler bizi de bağlar mı? Bağlar. Şeriatümen kabile ne? Şerülle ne? Geçmiş ümmetlerin şeriatları bizim için de şeriattır. Ancak ayet ve hadisle ne olursa değiştirildiği beyan edilirse o zaman bizi bağlamaz. Bazı meseleler var bize alakadar. Etmiyor onlar da işte elli vakit meselesidir abdestte falan gusülde yedi kere gusül meselesidir şart yedi su falan bunlar bizi alakadar etmiyor. Çünkü şeriat beyan etti. Şu kaldırıldı şu kaldırıldı şu kaldırıldı. Yahudilere haram olanlar tırnaklı hayvanlar etlerden şunların şey, cumartesi gün balık avlamalar ve vesaire, vesaire. Hepsi onlar onlara ait. Ama genel kaideler değişikliği beyan edilmezse bizi de bağlar. Ama şimdi birisi derse ki Efendim bu değiştirilmiştir. Niye? Bikaüllahü Aleyhisselam çünkü Resulullah ne buyuruyor? Hadi bakalım. İdamat ebn Adem, Adem oğlu öldüğü zaman ne olur? İnkat ameli kesilir. Yani ölenin ameli biter. İlla min ancak üç şeyden bitmez. He? Nedir onlar? El-Hadi Sadakatin, cariyetin Devam eden sadaka, çeşme, köprü vs. gibi Ev-ilmi yuntefa'ubi Faydalanılan ilim Kitap yazmış, bahsetmiş, bırakmış gibi ev salih yedi ule Ya da kendisine hayır dua çocuk Hayırlı evlat bırakmış, çocuk arkadan dua ediyor Bunu, Bu üç şeyden ameli kesilir mi? He? Kesilmez O zaman ayete uymuyor derse biri diyor niye ayeette uymuyor ayet ne diyor Kişi ancak kendi gayretiyle yaptığının karı var Peki çocuğundan niye ona kar geliyor öldükten sonra ha bunu biri dersen fel mensuh o neskedilen diyor ayet değil felmesuh vadel Kail o bu lafı söyleyen kafası mensuh diyor biraz bana benziyor bak görürsünüz ben ona benziyorum belki ama ben böyle bilmiyordum İmam Gazali'nin böyle üslup kullanacağını mensuk diyor onun o sözü söyleyenin kendi mensuktur diyor hükümsüz yani ne demek kardeşim ayeti doğru anlasana hadisi doğru anlasana sadakayı cariye çeşme yaptın köprü yaptın hastane yaptın işte fakir fukara devam eden bir hayır yaptı devam ediyor burada aslında yine buradan sana gelen öldükten sonra gelen kimin gayretiyle olan bir şey Niye? E sen yaptın onu. Sen bıraktığından geliyor sana. Yine senin yaptığından geliyor sana. Anladabildin mi? Başkasının yaptığı çeşmeden sana niye hayır gelmiyor? <gülüyor> Seninkinden geliyor. Ayeti doğru anla sana. Peki faydalı ilim. E sen uğraştın o ilimleri, yazdın, okuttun, vaz ettin, bıraktın. O yine senin ilimlerin devam ediyor. Dolayısıyla o yine senin yaptın. Çocuk. E çocuğu kim yetiştirdi? Eğitimle kim uğraştı? O çocukla kim mesai harcadı? O çocuğa kim dua etti? Sen Allah yoluna koydunsa onu. Bu yolda yetiştirdin o da sana o kursa tabii ki sevabı sana. Dua sana gelir. Neden? E senin mahsulün, senin meyvan, senin ürünün. Onun için burayı yanlış anlamayın diyor. Velin et mensukaten. Hadi o ayet mensuktur diyelim. Tutturdun ki öbür geçmiş ümmet hakkında. diyorsun. Peki bunlara ne diyorsun? Fakat o ne konuşabilirsin. Fi kulli Allah teala Allahu Teala'nın şu beyanı hakkında "Femen Rabbi salihah" Kim Allah'a rızasına, rahmetine, cennete rü'yetine, cemaline kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin. Ne, ne yapıyor? Benim rahmetime, rızama, cennetime gelmek isteyene ben öneriyorum salih amel işlesin diyor. Ameli şart koşuyor. Bu ayete ne diyeceğiz? Diar ayet-i kerime de Cezâen kuran ı Kerim'de dolu ayet var Cenneti anlatıyor anlatıyor mükafat Neye karşılık? Yaptıkları, dünyada yaptıkları amellere karşılık Başka ayette ne buyuruyor? Cezâen bimâ kânû yeksibûn Kespedip kazandıkları gayret ettikleri Amellere, hayırlara, iyiliklere karşılık Evet Hep işi getiriyor amele ne buyur este amenu ve salihat Iman edip Sade imanla kalmayarak Hemen hemen 45 ayette var bu peş peşe Salih ameller de işleyenlere Kânet lehum cennâtu'l firdevsi Firdevs cennetleri ne oldu? nüzüla Konak oldu e, Nüzul ikram, Peki bu ikram neye? Iman, ve ameli salihe karşılık ikram E, salih ameli oraya da koyuyor. Yine ne buyuruyor? İllamen tabe ve amene ve amila salihah. Namazı terk edenler, işte efendim adam öldürenler, zina edenler, şirk koşanlar felan hep ayetlerde. Meryem suresinde, Furkan suresinde fekalefe min ba'dih salate namazı zayi edenler ve teba'u şehvetlerine uyup İşte, haramlara bulaşanlar fesef vel kavna gayya cehennemin dibindeki kuyuyu bolacaklar. Öbür tarafta vellediine le'adun me'allahi ala aheru ve la yektulunen nefse'lleti haramallahu illa bil hakki ve la yaznun adam öldürmeyecekler, zina yapmayacaklar, şirk koşmayacaklar ve men fa'al dealik kim yaparsa bunları yelqasam o da cehennemde esem kuyusunun irinlerin, cehennem ehlinin leşlerinin toplandığı kuyulara girecek. İki yerde de peşinden istisna var. İşte ne diyor? İlla ancak e adam adam öldürmüş. Şimdi ben sana da ümidin yok ebedi cehennemsin diyemezsin. Yaptığının haram olduğunu biliyor, günah düşmüş. Veya zina yapmış. Bu adama senin ümidin yok ebedi cehennem diyemezsin. Çünkü haram olduğunu biliyor, Müslüman'dır. Veya namazı zayi etmiş, On sene, 20 sene, 30 sene kılmamış, kazaya bırakmış falan. E namazın farz olduğuna inanıyor bu adam. Tembelliğinden yapma, kılmamış. Buna sen kafir diyemezsin. Decek, ve illa men edecek Ve amene iman tazeleyecek Ne kadar olmasa bu kadar farzların terki Ve kebair günahların irtikabı Imanı ne yapar? Nurunu azaltır, Nurunu azaltır. Iman tazeliyor Ay, Tamam oldu mu tamam? Şartlarda tövbe iman Olmuyor işte Ve amile salihan Yine peşinde iki yerde de Bütün günahların tevbesinin ardında Salih amel isteyecek. Kaza namazları bile ne yapacak? Ben ne kadar bu zamana kadar kılmadım. Tamam geçmiş olsun. Bundan sonra sıfırdan başlıyorum. Yok öyle sıfırdan. Gerideki namazlar ne olacak? Kaza edilecek. Zekat. Vermemiş vermemiş şimdi başlıyorum. Olur mu öyle? Kaç senede kul hakkı yemişsin. O paralar geriden ne olacak? O günkü hesaplar bulunaraktan çıkacak. Verilecek. Salih amel lazım. Tövbe estağfurullah. Tamam. Yeni bir sayfa açtık. Yani sayfa açmanın şartında Salih amel var Onun için namazın kazası var mı? Var Zekatın var Orucun kazası var Zamanında yapılmadığı zaman bunların kazası var Kimin de kefaret var, kimin de kaza var İşte bunları konuşuyoruz Derslerde geçiyor Onun içindir ki Evet Bu ayeti kerimelere bakarsan Anlarsın ki insanı ilim Sade ilim kurtarmaz İlimsiz kurtuluş hiç yok sade ilimle de kurtuluş yok. İlla ilimle beraber ne lazım? Amel. Bunu anlatmaya çalışıyorum Koca İmam, Hucetül İslam Hazretleri. Ve ma tequlü fi'l hadis? Peki şu hadis-i şerife ne diyeceksin? He, bu da cevap bir şey. Bünyel İslam ala kaçmsın? İslam kaç temel üzerine oturtulmuştur? 5. İslam'ın şartı kaç? 5. İslam'ın şartı. Dikkat et. İslam'ın şartı 5 dedi mi? 5'ini yerine getirirsen 5'te 5 müslümansın mı demek acaba? he? 5'ten ne kadar eksik varsa o kadar İslam'ın temellerinde sende ne var? kayma var değil mi şimdi? e İslam 5 temel üzerine oturmuştu. bu şimdi temellerin birini zayi ettiğin zaman o bina ne olur? çürük olur bir zelzele gitti şahadetiyel la ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik edilecek ve Muhammed Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna e, şahitlik edecek şahitlik edecek derken bu iman değil bu bu İslam ne demek bu? bu şahitlik edecek yani inanacak manasında değil o imanda zaten inanmak bu o inandığını diliyle söyleyecek amel kelime-i şehadet okumak nedir okumak? Amel. İman nerede? İman kalpte, akılda, beyinde, iman idrakta, şuurda. Öbür türlü dilsiz ne olacak? Yavru mu olacak? Söyleyemiyor. Dili yok da iman kalpte. Dinlen şahadet etmek ne demek? Şahitlik demek. Şahitlik. Şahitlik ne demek? İkrar yani söylemek. Mahkemeye gittin, şahitlik. Hindi gibi böyle durursan hakim ne yaparsana? Kalbinden şahitlik yaposun. Konuş der daha. Konuşmadım mı ne anlayacak mahkeme? Yaz diyor da mübaşire. Ne yazacak? Ha böyle duruyorsun. Şahitlik. Yani sözlen. E, bu amele giriyor işte. İslam beş temel. Hep amelle ilgili bunlar. Ondan sonra bunu okuyalım. Eşhedü evet. en la ilahe illallah. Eşhedü enne muhammed. Abedühü resulüh. Allah'ım son nefeste ya Rabbim. İman ile. İhlas ile, huzur ile, müessereyle, kolayayla, kabul eyle, Amin. nasip Allah'ım ya Rabbim, dilimiz tutuksa da, komadaysak da, ne halde isek, şuur, şuurumuz kayıpsa da, herkez tert türlü türlü ölümler var. Son nefeste kadirsin Allah'ım, bu kelimeyi söylet. Bir şey istemiyoruz ya Rabb'im Amin. Amin. Ya karımı göreceğim de, ay hanım gidiyorum falan. <gülüyor> ne yapacağım ya? Hanımı canımı boş ver, gidiyorsun zaten. Biraz ayılıyım da işte çocuklarla bir konuşayım. Ne? Konuştuk kaç senedir konuşuyoruz işte çocuklarla. Hep aynı terenel bir şey yok. Bırak. Bir kelime icadetlik pay istiyoruz. Ya Rabbel bir, bir şey lazım değil Ve ikamiz sala, namazı dost doğru kalacak. Beş vakit, farzlarıyla, tabii ki vacipleriyle. Sünnet, müstehap, edebi de eklersen tam bir ikame olur. Dimdik ayağa dikilir. Ama farzı vacibini bile yerine getirsen namaz borcunu ödemiş olur. Ve itai zekati zekatını verecek. Bu da nisaba malik olan, nisap nedir, kimedir? Kim borcun dahil midir, alacağın hariç midir ve sen dolu mesele var. Zekat kitabı da inşallah çıkar bir zaman sonra. Muhasem Ramazan Zekat kitabı çıkana kadar siz zekat vermeyin demedik ha. <gülüyor> Var dolu kitapta da, ha. dolu sorun hocalara. Mübarek kadar. Sanki bizim kitap çıkmadan e, bir şey yok. Biz biraz malumat fazla belki yazarız. Onu demek istiyorum. O salın Ramazan Ramazan-ı Şerif'te farz oruç ve hacil beyt Kabe-i Muazzama'da. Ya hac etmek men Efendim tabi orada gücü yol bakımından Gücü yeten için hem maddi manada hem e, yol emniyeti ve yol güvencesi manasında efendim böylece e, İslam bu temeller üzerine kurulmuştur. Vel evet. <gülüyor> iman iman nedir? kavlun <gülüyor> an, dil ile kelime-i şehadet söyleyecek ve tasdikum bil cenan kalbiyle ne yapacak? onu dediğini, dilinin dediğini doğrulayacak. Bir de ne yapacak? Rükünlerle, İslam şartlarıyla amel edecek. Fakat i̇mam Gazali hazretleri e, mezhep olarak, itikadi mezhepte şafii ekoli olduğu için e, mezhep, itikadi mezhepte ne oluyor? He? Eşari oluyor. Üç mezhep eşaridir. Hanefi, değildir. Aralarda bazı farklar ufak tefek vardır. Burada da bir fark vardır. Bize göre iman nedir? İki şeydir. Kalple tasdik, dille ikrar. Bu diğer mezhepte yani eşarik ehli sünnettir. Başımızın tacı. Ameli de ne yapıyor? İmandan cüz olarak koyuyor. Velakin, velakini şunu diyeyim. Namaz kılmayana gavur diyor mu? Demiyor. Dolayısıyla buradaki fark aslında zahiridir. Yani görünüşte bir fark çıkıyormuş gibi. Şunu diyebiliriz. E, amelin imandan cüz olması, parça olması imanın hakikatinden parça olması değil, kemalinden parçadır. Yani imanın mükemmel olduğunun göstergesi amel olmasıdır. Amel olmayan imanın mükemmel olduğunu kimse nasıl söyleyeceğim ya? Sabah namazına kaldıramıyor. Nasıl ahirete iman ediyor? Cehennemde 80 sene yanacak, evi yanıyor deseler, gecenin ikisinde teheccüde kalkar. Efendim, ebedi cehennemde, 80 sene cehennemde namaza kalkmıyor sabah namazına. Nasıl iman bu? Ben bunu vaazlarda da derim. Ama bu şu demek değil, bu kalkmıyorsa tembelliğinden gavur olduğu anlamına gelmez. Bu imanında ne var olduğu anlamına gelir? Zafiyet. Onun için, amel, E, imandan cüzdür diyen şu manada biz de oraya katılırız. İmanın kamil olması, mükemmel olmasının bir parçasıdır. Amel sizi iman hiçbir zaman tas tamam mükemmel olamaz. Nasıl olacak ya? Ya nasıl inanmış da bunu yapmıyor ya? Allah'tan nasıl korkmuyor? Demek tembelliğinde. Demek imanında ne var? Nur bakımından zafet var. Amel amel şarttır diyen de neyi demiyor? namaz kılmıyorsa da dinden çıktı imansızdır demiyor madem öyle demiyor o da ne manada birleşiyoruz amel imanı tamamlayıcı, nurunu artırıcı ve mükemmelliğe kavuşturucu bir cüzdür bunu biz de kabul ediyor ve delil amel amellerin e, bu konudaki e, lüzumunun delili ekseru o çok fazladır sayılamayacak kadar fazladır ve inkanel abdu her ne kadar kul yebluğul cennete cennete ulaşacaktır bir fazlillâhu keremi Allah'ın fazlul keremiyle amellerimiz bizi cennete sokma yetecek mi he ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem len yudhile haddekumul cennete amelû hiçbirinizi ameli cennete sokamaz Allah velânte ya sende mi kâle velâne ben de Resulullah'ın ameli yetmiyorsa bizim amelimiz nasıl yetecek? İlla ente gammenni yallahu Allah acıyacak da beni cennetten sokacak. Yani fazlu kerem daima devrededir. Evet kul cennete Allah'ın lütfuyla, ikramıyla, cömertliğiyle, hediyesiyle, bahşişiyle vasıl olacak. Velakin bu rahmete neden sonra kavuşacak? Allah'ın fazlu keremine ne sebeple erişecek? Ba'de en yestaid de kendisini hazırladıktan sonra kul Neyle? Taatii, Allah taat yaparak, ibadeti Allah'a ibadet ederek Kendini o rahmeten Namzet olmaya Hazırladıktan sonra Yine iş nereye döndü? Amele döndü rahmet Allah, çünkü Allah'a rahmeti Acıması, fazl-i keremi Bu ayet-i kerimede var rahmet Allahi, Şüphesiz Allah'ın acıması ve merhameti Karibun Çok yakındır. Kimlere? minel muhsinin iyilik, iyi amel işleyen, güzel inanan, güzel davranan, güzellik yapan kullara, güzel amel işleyen kullara rahmetim çok yakındır. Rahmetle giriliyor ama rahmet kime yakınmış? Yine muhsinlere. Muhsin kim? İhsan sahibi. İhsan ne demek? Böyle geriden geriye gide gide, gide bulacaksın. Cibril hadisinde Hazreti Cibril Efendimiz hani insan kılığında gelip sahabenin de tanımadığı meşhur bir hadis her kitabın başında geçer. Hadislerin amentüsü gibidir. El ihsanu ihsan nedir? <gülüyor> Sen Allah'a Allah'a ibadet edeceksin. Kenne ketarav sanki Allah'ı görüyorsun gibi. Felegum temtekun tarav ve Sen onu göremiyorsan da onun seni gördüğünü bileceksin. Sen, ben göremiyorum o hali de kazanamıyorum o zaman ama onun beni gördüğünü düşünüyorum tamam işte muhsinlere Allah'ın rahmeti yakındır ve <ülüşmeler> levkıyla eğer denecek olursa ki yebluğü <gülüyor> eczabi mücerredil <gülüyor> iman sade kupkuru bir imanı olan da sonunda cennete girecek mi He? bak eşari mezhebinin de aynı maturidi gibi olduğunu buradan da anlayın o da onu kabul ediyor bak imam gazali demiyor ki ameli yoksa cennete giremez demiyor bak mücerret iman mücerret ne demek mücerret soyutlanmış yani amelsiz demek bu ne demek efendi hazretlerimiz bunu e, iman İslam risalesini yazdığı zaman kendisi mübarek bunun üzerine dururdu mesela millete bunu anlatalım nasıl anlatalım çok mübarek ya senelerce uğraştı bu işlerle ya. nasıl anlatalım dedi şöyle anlatalım namazdan üşenebilir derdi abdestten üşenebilir şunu yapmaz bunu yapmaz haramdan kaçmaz falan falan. bunun sade imanı kurtaralım bari derdi onu nasıl kurtaralım derdi şunlara inan bir şey yapmasan da ee cennete gidecek miyim yani direkt gitme garantisi yoksa da sonunda gideceksin ha cehenneme gitme tehlikesi varsa da sonunda mutlaka çıkacaksın eşini bir var hapse giriyorsun Çık, çıkınca iyi oluyor ya ama şimdi çıkamadan da Ebedi giden var. E şimdi onun için cehennemden çıkmak da yine çıkamayana göre büyük bir kurtarıştır. Onun için Efendi Hazretleri bu meseleyi Muhsin Yazıcıoğlu'ya da Allah rahmet etsin. O da ziyaretine gel, gelirdi böyle ara sıra biz evde de toplanırdık gece ikiye üçe kadar oturduğumuz var. Ona böyle anlatır. Bunları anlatalım. Çünkü onun ulaştığı yerlere de o Efendi ulaşamaz ya. Ağalara, paşalara, herkese bunu anlat. E şimdi işte işim icabı, mesleğim icabı, makamım icabı, mertebem icabı, işte kılamıyorum, demiyorum şunu yapamıyorum. Bari imanını kurtaralım. Dikkat ediyor musun? Yani onu da şöyle anlatırdı. Allah Allah mübareğin ilimleri ya. Misale var. İman et şunlara inandın mı? İnan. Tastik ettin. Tamam Bir kere secde etmesen de. Ya, ölünceye kadar bir secde nasip olmamış. Bu adam buna inanıyorsa bu yine Müslüman mıdır? Müslüman görüyor musun işte? Ehli sünnete ya. Bir kere secde etmesen, bir Bilal zikir yapmasan, bir şunu yapmasan, bir kere bile yapmasın. Sifta yok yani hiçbir işte. Bir gün oruç yok yani. Ama inanıyor oruç var. Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor. Ha şimdi bu da bu imanını kurtarırsa yani son nefeste. Sonunda cennete gider mi? Gider. Allah Allah. Kulna biz deriz ki sen dersen ki illa amel illa amel illa amel diyorsun ama sırf imanla da gi gider. Yani el sündet. kulna biz deriz ki naam evet gider. Anladın mı? Maturidi Eşari'nin farkı olmadığını bu noktada anladım. Yani ameli dahil ediyor ama amel yoksa da iman yok demiyor. Çünkü iman yok deseydi amelsiz naam evet gider, gider cennete demezdi. De. Meseleyi doğru anlayın. Maturidi Eşari arasında. Lakin gider ama yabluhu, ne zaman gider? He? Ha ne zaman gider? Kem bin akabetin, nice geçitler keudin, tehlikeli meşakkatli geçitler testakbiluhu, önünde onu bekler. Ne zamana kadar ilahen yasile? Ta cennete varıncaya kadar, nice tehlikeli geçitler onu önünde bekler. Allah'ım ya Rabbim Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Tehlikeli geçitleri geçit bize ya Rabbi. Fazlü kereminle ya Rabbi Fakir fukara yi ye yemek yedirelim yemek yemek. Fakir fakirlere bakmak çok. Tehlikeli geçitler. Felaktehamel akabe. Tehlikeli geçiti geçemedi diyor. Ve ma edrakemel akabe. Tehlikeli geçidin ne olduğunu sana kim bildirdi diyor. Fekku rabe köle azadıdır. Evtu amun fi açlık gününde yemek yedirmektir. Yetimendi akrabe, akrabadan olan yetimlere bakmaktır. Ev miskinendi akrabe, toprağa bulaşmış fakirlikten bir şeysi yok, miskinlere, yoksullara yedirmektir. Ya, şimdi sobri, sabırla birbirine sabır tavsiye etmek. Bir sıkıntısı var, sabret kardeşim. Ecrini Allah verecek falan falan. Sen ne yapıyorsun? Ben senin yerinde olsam dayanamam. Ulan niye diyorsun adamı öyle yeri, zaten fıktırmış fırt ya. Ben olsam o adama talarım. Kitçe oraya kavga çıkartacak. Ya desene ona sakin ol kardeşim. Sabrı tavsiye edecek. Ve tevasavbül merhamet. Merhameti tavsiye edecek. Adam acıyor ona diyor ki. Ne acıyorsun ona be diyor. Ona acınır mı? Ulan desene ki acıyor ona. Merhameti tavsiye edecek. Tehlikeli geçit öyle kolay geçilmez. Millete gaz ver. Ondan sonra milleti birbirine daldır. Saldırt. Sabır yok, merhamet yok, acımak yok, acıyanlara da, benim adam yemek veriyor bunu, ne veriyorsun bunlara diye, çalışmıyor bu miskinler diyor. Gitsin çalışsın diyor be. Verene de mani oluyor öyle bir cimri ya. Bunlar bu tehlikeli geçitleri, geçemez Allah buyuruyor. Tehlikeli geçitler, amelsiz olursa çok tehlikeli geçit var. Evvelü tilkeli akabat, geçitlerin, tehlikeli geçidin birincisini söyleyeyim mi diyor. Tamam imanını kurtarırsan amelsiz de olsan cennete ulaşırsın. Onu kabul ediyorum ama tehlike geçitlerin birincisini söyleyeyim mi diyor? orada zaten çuvallayacaksın diyor. Akabetü'l-iman en neuh mümin mümin mi? İmanını kurtarma geçidi. Bu kadar imanlı, amelli, zikilli Alaeder Efendi gibi katlesi Allah 120 sene ibadetten her anını nasır bağlamış. Hala son nefesimi kurtarmam için dua edin bu dedenize diye. Çoluk çocuktan dua istiyor, korkuyor. Sen abdest namaz dümdüz. Hiçbir amel yok. Acaba son nefeste diyor, imanını kurtarabilecek misin? Kurtarırsan tamam. Ama kurtarma tehliken var diyor. Ha tamam, ibadet edenin de var o tehlikesi. Ama ibadet eden, amel edene göre amel etmeyenin tehlikesi çok daha, çok daha büyük. Hani şimdi adam bağışıklık sistemi kuvvetli olur da ne kadar hastalık olursa kanseri bile Yenersin bağışıklık sistemi düşük olursa En ufak bir hastalıkta devrilirsin e Çünkü sen amel yok amel olmayınca Bağışıklık sistemin düşük yani Son nefeste tak en ufak bir maraz geldi Bir acaba gitti iman e Öyle bu iş imanı kurtarabilecek misin Emla yoksa kurtaramayacak mısın ha Şimdi Bu tehlike Allah muhafaza Onun için ben iman kurtarma Meselesinde çok e, dualar yazıyorum size şeyde Allah'a öler dört kere ya hayuha kayyümler sünnetle farz aras sabahın Neden hep iman kurtarma meselesine çok önem veririz dualarda neden? belki birinden kurtaracağız inşallah ve idâ vassal cenneti tamam imanın da kurtardı çok tehlikelerde atlattı kaç sene efendim eee azap çekti ne çektiyse çekti ve idâ -da vasale cennete vardı vardı ama yekûnü ne olacak Cenniyen, cenniyen, cennetlik olacak ama nasıl bir cennetlik müflis ha. sıfırı tüketmiş <gülüyor> cehennemden çıkmış gelmiş tamam cennette de cennetin en aşağısına da razıyız yani dünyanın krallığından üstündür ama e kardeşim şimdi burada konuştuğun gibi olmuyor şimdi sen fakirler sınıfından konuşursan güzel ama biraz zenginleştiğin zaman o sınıfa girdiğin zaman onun şusu var bunun busu var demeye başlıyorsun şimdi cehennemdeyken cennete bir kapağı atayım da çöpçü olayım dersin cennete girdiğin zaman bir bakarsın aa onun niye öyle köşkü var <gülüyor> o sabah namazına kalkmış allah, aa bunun ne biçim sarayı var niye teheccüde kalkmış Öbürüm, Ne sen ne yaptın hiçbir şey ben sade amentü billah eşhedü allah illallah bedava geldim. E bedava geldin. cevabı işte. <gülüyor> yani makam o kadar da makam işte mi ha cennete girdin daha ne istiyorsun ya? Ha tabii cennete de girince de en etnası da bayağı bir şey tabii diyorum sana krallar özenir ama velakin e, cennette de makam farkları var mı? Var. Velel ahiratu ekberu derecat. Esas derece farkı, kıdem farkı, kademe ve mertebe farkı ahirette görürsünüz diyor. Ve ki berutuf ila faziletlerin en büyükleri ahirette fark edilecek diyor. Yar. Adam gelirsin. bir memuru yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor Hep e, ne istiyor kademe terfi, terfi, terfi. Dünyaca derece derece, derece. Dünyadaki dereceler nedir diyor esas ahirette. Allah'ım yarab. Lima qala hasenu Hasan i Basri Hazretleri'nin buyurduğu zara teala Allah-u Teala allah Teala -te buyuracak l-i bâdî kullarına kıyameti kıyamet gününde ne buyuracak? Udhulul cennete ey kullarım buyurun cennetime girin neyle bir rahmeti amelinizle değil cennete neyle girin? acımamla, fazlımla, keremimle Ammâ muha, cennetteki makamları, mevkileri bölüşün. Neye göre? Bi kaderi amellerinize göre. Cennete rahmetle girilir ama içerideki kademe, mertebe farkı neye göre? Amellere göre. Şimdi onun için kardeş, sen ben gireyim de neresinden girersen bir yerinden sokulayım diye düşünürsün ama girdikten sonra orası 5-10 sene, 20 sene, 50 senelik dünyaya benzemez, sonsuz. Sonsuz olduğu için yüksek bir mertebe tuttursak iyi olur. Ya şimdi puan tutturmaya uğraşıyorlar da imtihan imtihan imtihan. Şimdi sebese kalkmış, bilmem, bilmem ne beseye gelmiş, bilmem 36 tane ak... bir şeyler diyorlar ne bileyim ben. O çocuklar yahu, kazanamıyor, intihar eden var. İntihar eden var, ölen var, kalbi çatlayan var, anası babası döven var, çöven var, kovan var. Lan neyi kaybetti? Cenneti mi kaybetti ya? Bir daha sene ne var. E cenneti bir kere kaçırdın bir daha sene bir daha yok. Dünya pazarı burası. Çarşamba pazarı değil ki derdi Hurşit Efendi. Bu hafta alamasan lahanayı. O lahanacıydı ya la, Rizeli. Lahanayı derdi bu hafta unutursan bir daha hafta alırsın derdi. Ahiret pazarı, dünya pazarı derdi. Çarşamba pazarı değil ki derdi. Bir kere kurulur alırsan aldın. Alamadın kaldın. diye alamazsın bir daha. Bu sohbetler bir daha yok. Bakıyorsun saat 11 oldu. Hanım da çayı yapmıştır. Çay da koyulaştı şimdi. Biz de hocaya güvendik. 10.30'da gelirim karıya dedim. Şimdilik saat 11.30 olacak. Gidene kadar meyveler bilmem ne oldu. Burası dünya pazarı bura. Alacağını al buradan. Yok bir daha bu alem. Yok bir daha bu sohbetler. Yok. Ölene yok bir daha. Öldü gitti bu cemaat dolusu. Bu cami değil bunun 50 dolusu benim cemaatim öldü. 35 senedir, bunun kaç katı öldü gitti? Siz de öleceksiniz, biz de öleceğiz. Bulamazsın bu cemaati. Ahirete bile gitsen, dünyaya bir daha hiçbir şey için dönmek istemez. Ancak şehit şehitliğine dönmek ister. İlim meclisine dönmek ister, zikir meclisine dönmek ister. Çünkü cennetti buldan dünyanın bir şeyini özlemez ki. Ancak orada da ilim yok. Orada da namaz yok. Orada da şehitlik yok. Orada da cihat yok. Orada da ilim, sohbet yok. Onun için kıymetini bilelim Bir kere geldik alacağımızı alalım Haftada birkaç saat şu ilme sohbete ayıralım Ondan sonra geri kalan da amelle meşgul olalım Bir taraftan da ruh tarafımızı manevi yolculuk tarikat ile seyri sülük, zikre devam Mürşide bağlantı yani farklı mürşitleri olanlar da var ehl sünnet mürşitlerin hepsine tazimimiz var Biz Mahmut Efendi Hazretlerimize bağlıyız Ama olur ki başka şeyhlere bağlı olanlar da geliyorlar, bizi dinliyorlar. Hepsine saygımız var. Ehli sünnet olmak kaydıyla zaten ehli sünnet olmayan şeyh olmaz. Şeytan olur Allah muhafaza etse. O başka. Allah sizin gibi ilim meclislerine gelenleri, dinleyenleri zaten sapıklardan muhafaza eder. E çünkü ilim işte yine iş nereye dönüyor? Lim dönüyor. Adam gitmiş birine bağlanmış. Efendim benim işte mürşidim var şeyim var. E ne yapıyor, ne ediyor? o diyor işte şey yapıyor peygamberlere falan namaz kıldırıyor diyor ara sıra diyor <gülüyor> ya, sapık işte ya, bu adam hiçbir şey okumadı mı sen peygambere nasıl namaz kıldıracak bu adamsın e, onu bir inanmışlar bağlanmışlar adam diyor bizimki şey efendim peygamber yani bir kadına bağlananlar var yine duydum bir kadın varmış hepsi gidiyorlarmış yaşlı bir kadınmış falan şöyle yapıyormuş böyle yapıyormuş ya, nedir bunun kerameti diyor ki vahiy geliyor ya, vahiy geliyor tabi şeytandan da vahiy gelir ama Şimdi yani kardeşim gidiyor kadına dinliyorlar. Ne akıllı adamlar varmış. Ne zeki. zeki şu. E zaten e sen onu parasıyla ölçüyorsan, arabasıyla ölçüyorsan aklını aldanırsın. Öyle çokları var. Bizim bizim yolu bulamıyor. Bizim yine ekseri garip kuraba, fakir fukara takımı buluyor bize. Neden? E çünkü hidayet Allah'tandır. Hidayet parayla değil. Hidayet parayla değil. Hidayet, İstemekle, taleple, sen Allah için istiyorsun, Allah sana hakkı bulduruyor. Ağalar, paşalar, çoğu, kodamanlar bizim yanımıza gelmez. Bizim sohbetler onları açmaz. Yani cemaata girmezler. Kibirden, gururdan neyse. Dinlerse bile internetten falan dinler, o da keyfine. Öyle ilim mi olur? Geleceksin cemaata gireceksin, burada diz çökeceksin. Burada sohbet var, rahmet buraya iniyor sen. Öyle uzaktan dinle. Tamam, belki bir şey öğrenirsin, inanırsan kurtarırsın ama bereket nerede Mevla hidayet isteyene hidayet yaratır ama biz nefsimize göre istemeyelim ya Rabbi senin razı olduğun yeri bize buldur ya Rabbi amin. o mürşidi bize buldur ya Rabbi amin. o sohbetleri bize buldur ya Rabbi amin, amin. buldurduktan sonra amel ettir ya Rabbi amin. Amin. kaybettirme ya Rabbi amin. amin mesele bu yoksa herkes bir yol tutturmuş gidiyor yordum ekşi diyen yok herkes kendini methediyor şeyhini met ediyor. Kullu hizbin mevledin herkes kendi bulduğuyla bildiğiyle ferahlanmış hava atıyor. Ama hak bellidir. Ehli sünnet alimler, mürşitlerde mevcuttur. Yok da değildir. Çok da değildir. Yok da değildir. Allah herkesin nasibini buldurur ama bütün mesele ya Rabbi razı olmadığın bir alimi dinlemeye bana nasip etme. Razı olmadığın bir mürşide bağlanmayı bana nasip etme. Ya Rabbi bana göster ya Rabbi. Hak hak göster ona uymayı nasip beyle, Batılı batıl göster ondan sakınmayı Nasip beyle. Amin. amin Bunlar hep Arapça tabi duaların Tercümeleri şeklindedir Onun için efendim Rabbim Mahrum etmesin amin Ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi El habibil alil -al kadri El azimil cahii Ve ala alihi ve sahbii Assalatu vesselam Aleyke ya Resulullah, salatu vesselam, Aleyke ya Habibullah, salatu ve Aleyke ya Seyyid el-Evvelin, el Eveli Rabbil-Izzeti Amma yasifun, selamun alel-mursalin Rabbil alemin. Efendim, zulümlerin durması için Ya Rab, zalimleri kahreyle Ya Rab, okunanları kabul eyle Ya Rab, mazlumleri halas Ya Suriye'ye yardım eyle Ya Rab, sünneti kurtar Ya Ya orada da şimdi Nusayriler, Şiiler düşecek diye uğraşıyoruz Şimdi de Vahabiler basmış oraları Sahabeyi kabrinden çıkartmışlar. Cühribn Adi Hazretleri Şam'a 20 kilometre Seyyid İbrahim Hazretleri 20 kilometre kalan yerde Cühribn Adi Hazretleri'ni türbe yapıyor millet türbeyi ziyaret ediyor diyor. Sahabeyi kabrini açmışlar. Mübarek zatı çıkartmışlar. 1400 senelik 1300 küsür senelik taptaze duruyormuş Cühribn Adi Hazret. Başka bir yere gömmüşler. Ulan taptaze duruyor korksana ya. Gömüşler başka yere ki millet türbeyi boş mu ziyaret etmesin diye. Bir alim. Ya Rabbi bütün zalimleri kahre Allah Allah'ım ehl sünnet dışı fırkaları imha eyle, iptal eyle. Allah'ım ehl sünneti aziz eyle, galip eyle. Allah'ım bir beladan kurtuluyor, öbür belaya düşüyor bu ümmet. Ya Rabbel alemin. Bütün belalardan bizi kurtar ya Rabbel Veya hayran Libya'da da aynı yaptılar. Bak o Libya göğe Kattafi'den kurtuldu, murtuldu diyorsun ama Libya'da Ahmet Zerruk Hazretleri, Evliya'nın reisi Şazeli-i Şeyhlerinden, Zerrukiye tarikatından, onu kabrinden çıkarttılar. Onu da tap taze bulmuşlar, hiç. Çürümemiş Abdüsselam Esmer Hazretleri'ne Kayalarla karşılaştılar Kırmış kırmış ulaşamamışlar Böyle sahabeyi mezarından çıkarıyorlar korkmadan İstanbul'a bunlar musallat olsa Vallahi bayub eden mezarından çıkarıyorlar Niye millet ziyaret ediyor şirkmiş diye Bu vehabilikle bu şiilik öyle beladır ki Vallahi Türkiye'de de uzantıları var Türkiye'de de uzantıları var Benle uğraşanlar Boşuna uğraşmıyorlar Kimleri rahatsız ediyorsan Ona dikkat edeceksin. Ha on sonra hocaların ölümüne Fetba çıkartmışlar. Efendim e, Şii Hizbullah, Lübnan Hizbullah Suriye'deki ehli sünnet alimleri iste yapmış kafasına sıkıyor gidip. He bütün alimleri öldürüyorlar. Şia bir taraftan öldürüyor ve abisi bir taraftan öldürüyor. Bu ehli sünnetin nedir çektiği ya Rabbel Alemin? Ya Rabbi şu okunan salavatlar hürmetin. Şu 3000 vezfeti sureleri hürmet. Allah mehdi sünnete fetihler nasip eyle. Amin. Nusretler nasip eyle. Zaferler nasip eyle. Yardımlar nasip eyle. Allah'ım ya Rabbim yanlış adamlarla bir olmaktan bizi de muhafaza eyle. Yanlış güçlere destek vermekten bizi de muhafaza eyle. Ya Rabbi ve sünnete doğru adresler bulmak nasip eyle. Amin. Ehli sünnet dışı itikadı olanlardan bizi uzak eyle. Ya Rabbel Veya ay ayran vatanımızı İslam vatanları iç savaştan dış savaştan muhafaza et. Amin. Amin amin amin. Rahmetullahi ve yasin. Ya vefat edenlere ghar -g -ghar -g rahmet eyle kabul e Bize ulaşanlardan ulaşamayanlardan, bizi senin rızan için sevenlerden dinleyenlerden, bir kere dahi sohbetimize gelenlerden, kabirde hediye bekleyenler için buyurun. Eşhedü en la ilaha illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve Hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabb. Ruhul pues l ya jisali Bize arab son nefeste nasip eyle ya arab balani. Amin, bhun mataha, bhun si jasin. Salaam, n-uħal il-muslim, bhun l-arab balani. Elfa, tira. Bhun l